İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydınız Günaydın İzal Bey. Merhaba. Evet, haftanın karikatürleri neler var? Okulda asıyoruz. Yani, e, bilmiyorum siz okul astırız mı hiç e, öğrencilik yıllarınızda? E, evet. Şimdi söylemesem daha iyi. <gülüyor> Peki, ben itiraf <gülüyor> edeyim o zaman. Yani e, ben okul zamanı, okul yıllarımda e, özellikle... E, Cisli ya da lodoslu günlerde çünkü iki kıta arası yolculuk ederdim e, okula gitmek için. E, okulu asmaktan büyük zevk alırdım. Hatta Beyoğlu'ndaki o gündüz seanslarında sinemaların gidip e, daha sonra da langır salonlarında o, okul bilinç almasını beklemek falan filan çok heyecan vericiydi. Şimdiki çocuklar işte farklı. Onlar e, başka türlü asıyorlar okulu. Evet şimdiki çocuklar harika. Efendim. Şimdiki evet, harika. çocuklar harika. Aziz Nesim de öyle diyordu. Evet. Evet dünyanın hali pek e, çözücü değil. Çocuklar bunun bilincinde ama ergenlerde pek tık yok. E, işte Cuma günü Britanyayı siz anlattınız zaten. Açık katıdan başka yerde duyamıyoruz bu haberleri. E, çocuklar, öğrenciler e, baya büyük bir eylem gerçekleştirmişler her ne kadar kimi okullarda galiba müdürler bu sendikaların çağrısı varmış izin vermek istememişler çocuklar okulda kalmalı falan gibisinden bir tabim yayınlamışlar ama yine de bazı müdürler göz göz yummuş bu eylemlere bazıları da destek çıktı zaten destek çıkanlar var müdürler çok derneği falan da çok karikatür gördüm fakat hepsi böyle klasik tipik yani işte izin verdik vermedik ee, çocuklar nerede işte Suriye'ye gideceklerine hani bu eyleme gitsinler falan gidişinden bazı e, karikatürler var e, onun yerine bir tane e, band aldık e, çizgi band aldık e, bu hafta programa evet. e, bunu da e, çok yalın bir şekilde aslında şu öğrencilerin okul az. Öğrencilerin neden okul astıklarını e, net fakat çok yalın bir şekilde anlatan First Dog on the Moon imzasıyla The Guardian'da e, bar karikatür çizen Avustralya'da e, çizer Andrew Malton gerçekleştirdi. Onun bir karakteri var. Brenda adlı küçük bir pengueni. Ve bu penguen biraz didaktik de olsa e, sürekli böyle dünya sorunlarına falan işaret ediyor. E, Brenda'nın e, ünvanı Sivil itaatsizlik penguini. Evet. Sivil itaatsizlik <gülüyor> penguini Brenda. Brenda. Evet. Ee, sık sık rol alıyor Andrew Melton'un e, e, çizgi bandlarında. Bandın başlığında kötü bir haber var. Sivil itaatsizlik penguini Brenda öldü. Şimdi birisini sivil itaatsizlik penguini Brenda'nın gazasından dinleyeceğiz herhalde. Evet. Ben ee, sesi çıkartabiliyor muyuz? Bilmiyorum ama. Bilmem. Hiç duydunuz mu? Can bugün sesin çıkmıyor hiç. Evet efendim. Rahatsızsın galiba geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani penguen sesi aslında ben e, Cape Town'da e, bir penguen kolüsünü ziyaret etmiştik. Orada duydum. Tam bir eşek anırması. Hiç farkı yok. Öyle mi? Öyle mi? Bula, bulalım koyalım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şimdi... E, Şeyi okuyalım mı? Bandı 9-10 kareden oluşuyor. Bu e, sivil itaatsizlik pengueni, e, Brenda'nın e, öyküsü. Hayır ölmedim diyor birinci karede. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki Doğa ölüyor. Evet Doğa'nın kendisi ölüyor diyor. Hı -hı. E, anlıyorum diyor. Çoğunuz bununla başa çıkmanın mümkün olmadığını düşünerek... Gününüzü yaşıyorsunuz. Gününüzü gün ediyorsunuz diyor. Evet. Gününüzü gün ediyorsunuz. Evet. Hepiniz çok meşgulsünüz ve gerçekten durumu anlamanız güç. Bakın bu bu yavrular bir başka yemek yiyemeyecek diye yavrularını gösteriyor. Bir e, yanda bir kadın içinde. Evet, yavrular var. <gülüyor> e, üçüncü kareye geçiyoruz. Orada işte dersimiz başlıyor. Bir bilimsel rapora göre dünyanın her yerinde böcekler ölüyormuş. Bu hiç de şaşırtıcı olmayan bir başka felaket. Böcek kıyamet diyoruz ona, evet. Evet, bu böcek kıyameti dünyadaki ilk antropojenik kütle yok oluşudur. Evet. Ki bunu da altına bir asterik çekmiş. Aslında dünyanın altıncı kütlesel yok oluşu diye bir not düşmüş. Ben ben. ben dünya gelecekteki bir ekolojik felaketle karşı karşıya değil. Ha, ya, yakın çökün. Evet. Yakın gelecekte. E, hep deniyor evet. ya yakında büyük bir felaket olacak diye. Öyle değil diyor. Ekolojik çöküntü başladı bile diyor. Geldi. Başladı burada, şu anda. Evet. Şu an bütün böcek türlerinin üçte biri tehlike altında. Tüm insanlığın 17 kat katı ağırlığındaki böcek biyokütlesi ...yılda yüzde iki buçuk küçülüyor. Evet, her yıl yüzde iki buçuk. İnanılmaz bir şey aslında tabii. Ve yüz yılın sonunda... ...bütün böcekler yok olabilir. İşte son. Ee, beşinci... E, ...kutucuğa geçiyoruz. Siyasetteki dostları yardımıyla... ...kimyasal tarım sanayi... ...tüm dünyada ekolojik sistemleri öldürüyor. Toprağın içindeki... ...her şeyi serinize ederek öldüren... Pestisitler uzun ömürlü oluyor. Evet. Artık on... buna bir iklim değişikliği hmm, ekleyin. Evet. evet. Yani böyle bir şey dostlarımız, ekolojik pazardaki dostlarımızla da konuşuyorduk. Yani e, bir toprakta artık e, ottan, yani çimenden başka bir şey yetişmiyor. O toprağın niteliği değişiyor çünkü artık bu sürekli pestisitlerden dolayı verim çok düşüyor. Evet. Bu kararın içinde. E, i̇kinci bir e, yardımcı oyuncu var. E, öyle bir pengvan değil bu e, köpek. Kara gözlükler e, takmış. E, o da bir şeyler söylüyor. Yani e, bir endüstriyelis bu. Bir e, sanayici. Çok küçük olduğu için okuyamıyorum şu anda ama. Evet. Bir şeyler söylüyor. Fakat e, o bir sanayici ve e, mutlu bir sanayici. İtiraz etmiyor, Kendi argümanlarını sunuyor sanki. Devam ediyor penguenumuz, penguen branda konuşmaya. Aramızda kalsın diyor. Penguenler sana bütün olan biteni anlatırdı ama anlaşılan sen bu deniz kuşlarının görüşlerine pek de ilgi duymuyorsun. Her neyse. Evet. İçinizde, evet. İçinizde eskiden televizyon haberlerine konu olan şekirge sürgülerini hatırlayan var mı? Ya da Arabanızın ön camına yapışan böcekleri, <gülüyor> milyonlarca böceğin istilasına uğrayan çiftlikler. Bu arada çizerin Avustralyalı olduğunu tekrar hatırlatalım. Gerçekten de orada çok büyük böyle çekirge sürüsü felaketleri olmuştu. Afrika'da da öyle keza. Artık Zaten Arabanın olmuyor. ön camına yapışan böcekleri ben hatırlıyorum. Evet. Hatta çok yakın bir geçmişte hatırlıyorum. 8. karede devam ediyor Penguin Brand'a. Bu tam anlamıyla dünyanın en önemli haberi. Bu da bağırıyor artık. Her gün dünyanın bütün gazetelerinin baş sayfalarında olmalı. Aptal haberlerinizin önünde. Bu sizin en acil durumunuzdur. Dünyada bundan daha önemli hikaye yok. Oysa ne var? Ne var gazetelerde? Kanye Kim Kardeş yana? Sevgililer günü sürprizim. Evet, Keniciden bir konser ısmarlamış ona. Hı hı. Hepimiz seyrediyoruz. Şirket paydaşlarının gezegenimize karşı savaşı kazanmalarını acil içinde bekliyoruz. Ve orada yine bir e, güçlü. Ellerinde kadehleri. E, bunlar işte para babaları herhalde. Ee, bir tanesi kadeğini kaldırmış. Dünyanın parası uğruna, dünyanın sonuna diye e, şerefe dercesine evet, şeref edercesine kadeğini kaldırıyor. Ötekiler de ölüme içelim diyorlar değil mi? Ölüme içelim evet. evet. Çink diye kadeh tokuşturuyorlar. Evet. Ve Kenda'nın e, son sözleri, şizgi bak, e, yani çocukluğumuzun dünyasını kurtarmak için artık çok işliyor. Şimdi yarattığınız bu yeni vahşi iklimde nasıl hayatta kalacağımızı bulmamız gerekiyor. Evet son kareye katılmıyoruz çünkü şey ve arkadaşları bütün çocuklar ayağa kalktı bile Greta yani başlangıçta. Bir şeyler başla. yapılmaya başlandı evet bu kadar güzel ilimsel bir son beklemiyordum açıkçası Ömer hocam teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor> günümü yaptınız İngilizce'nin dediği gibi ee, çizgi batlı şekilde son buluyor ama ben yine haftanın karikatürlerinde e, çok anlamlı bulduğum yine bu konuyla ilgili iki karikatür e, eklemek istiyorum. Evet, lütfen. Onunla sonlandırmak istiyorum. E, birincisi 12 yaşındaki küçük bir Rus kızı. Liza Tussina adlı bir Rus kızı çizdi. Hmm, i̇şte ee, tamam. Aslında keşke bu karikatürü renkli olarak görebilseniz, biliyorum siyah beyaz şu anda önünüzde ama e, karikatürde çok renkli bir kelebek var. Kanatları açık, kanatlarında da, kanatların üzerinde o rengarenk biliyorsunuz kelebeğin, bir nefis bir manzara yer alıyor. Ağaçlar, kuşlar, çiçekler, dağ, nehir, vadi, akta ne gelebilirse, e, küçük Rus kızı e, akta ne gelmişti bunları çizmiş güzel bir şekilde kelebeğin kanatlarına de resmetmiş onu. Fakat kelebeğin gövdesi maalesef bir toplu iğneyle zemine rahat edilmiş. Evet. Yani biliyorsunuz o kelebek koleksiyonellerinin falan yaptıkları şekilde kelebeğin gövdesi bir iğneyle delinmiş ve rahat edilmiş oraya. Kelebek ise yüzünden o çığlık atan, ünlü tablosundaki gibi, çığlık atan bir yata ıı, şey dönüşüyor. Kanatlardaki o, daha doğrusu kolları, kelebeğin kolları kanatlardaki ağaç dallarına dönüşüyor. Ve e, sessizce aslında imdat diye bağırıyor. E, yani 12 yaşındaki Diza, ...bu şekilde görüyor. Ben çok anlamlı... ...çok güzel... ...bizel. Evet, hakikaten tam da zaten... ...12 yaşındaki çocukların... ...büyük dünya çapındaki direnişini... ...konuşurken bir de karikatürle... ...böyle bir katkıda bulunması çok ilginç yani. Evet. evet. Ee, bir de yine Avustralya'dan... ...bir çizer... ...Judy Horacek. Bu aynı zamanda çocuk kitapları yazarı... ...ve Duvar Duva Rafiti sanatçısı... Ee, o da bu konuda çok çiziyor. Onu da küçük minik bir çizgi bantla. Ee, işte çok anlamlı bir şekilde e, bu, şu an içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu dramatik durumu herkesin anlayacağı bir dille vurgu yapıyor. Ee, çok kısaca ona da e, değinmek istiyorum. Bantta karşılıklı sohbet eden bir baba ile kızını görüyoruz. Ee, bir zamanlar insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyordu diyor baba. Fakat artık yuvarlak yuvarlak olduğunu biliniyor. Hmm. Ee, bu noktada dünya var orada, o da dile geliyor. Evet yuvarlağım diyor. Ee, kız da ya şimdi diye soruyor. Devam ediyor baba. Bir zamanlar insanlar güneşin Dünya etrafında dönülen inanırlardı. Fakat artık tersi olduğunu biliyorlar. Diyor. Ee, dünya yine mutlu. Ee, kız yine soruyor. Peki ya şimdi? Son karede baba e, üzgün, biz alanlar, insanlar gezegenimizin insan aktivitelerinden dolayı etkileneceğine inanmazlardı. Çok kısa soruyor, şimdi hala öyle değil mi baba? Babanın cevabı aslında yok fakat e, yine de cevap veriyor, çok üzgünüm hayatım diyor. Dünya ise sadece help diyor yani. İmdat, imdat diyor evet. Böyle e, bir bant ama e, bir şeyler yapılıyor. Dünya konusunda. Şey, 15, 15 Mart'ı Mart. bekliyoruz. Bütün dünyadaki bütün ülkelerde çocuklar ayağa kalkıyor iklim için. Peki İzar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek Geçmişler olsun. olsun. Yaptılar i̇yi, iyi, iyi yayınlar diliyorum. İzar Rozental ile Haftanın Karikatürleri.